Merhaba, bu videoda ontoloji yani varlık felsefesinden bahsedeceğiz ve biraz da metafizeye gireceğiz. Şimdi en başında şu ayrımı bir yapalım. Bizler dış dünyada bir varlığın olduğundan eminiz. En azından o şekilde yaşıyoruz. Mesela şu karşımdaki kamera gerçek ya da arkamdaki kitaplar gerçekler. Bunlarla alakalı bir şüphe duymayız. Dış dünyadaki nesneler bizim için varlardır ve onlar... Farklı farklı varlıklar olsalardı, örneğin bir tanesi kitap, bir tanesi kamera, diğeri masa olsa da hepsinde bir ortak özellik vardır. Onların var olması ve biz onları görsek de görmesek de onlar gerçektir. Bu yüzden bu türden duyu organlarımızla algıladığımız varlıklara gerçek varlıklar diyoruz. Ama öte tarafta bizim duyu organlarımızla algılayamasak da var olduğunu iddia ettiğimiz veya yarattığımız varlıklar var. Mesela matematikteki sayılar ya da geometrideki şekiller ya da süper kahramanlar veya diğer metafiziksel kurgular. Bunlar düşüncel varlıktır. Zira bunlar dış dünyaya veya maddeye dayanmazlar. Geçmişte bu gibi ayrımlar bizi var olan nedir ya da varlık nedir gibi sorular sormaya itti ve tam da bu sorularla ilgilenmekte olan felsefe alanı ontolojidir. Ontoloji kelimesi Antik ta onta, yani var olan kelimesinden türetilmiş ve 17. yüzyılda yaşamış Christian Wolff adındaki bir filozof tarafından meydana atılmıştır. Fakat ontoloji bu terim yokken de zaten üzerine konuşulan ve araştırılan bir alandır. Bunu zaten video boyunca daha iyi bir şekilde anlatacağız. Lakin ontoloji terimi verildikten sonra artık isim verdik. Onla alakalı bir idrake ulaştık ve hakkında daha rahat konuşabileceğimiz bir potansiyel bulmuş olduk. Bu yüzden de ontoloji veya varlık felsefesi ya da varlık çeşitli alanlarca, çeşitli kişilerce farklı taraflardan ele alındı. Mesela bilime baktığımızda bilim varlığın gerçek olduğunu kabul eder. Yani varlık var mıdır, yok mudur ya da şöyle midir, böyle midir diye sormaz. Zaten varlığın gerçek olduğunu ve dış dünyada bulunduğunu Kabul edip araştırma yapmaya başlar. Zira bir tutarlılığa, düzene ve varoluşa inanır. Daha doğrusu temelleri zaten bundan gelmektedir. Yani eğer şu anda konuşmakta olduğum kamera veya mikrofon gerçek değilse ne diye konuşayım. Ben zaten bunların gerçek olduğunu varsaymak zorundayım. Aksi halde ben gerçek miyim, yaşıyor muyum, doğdum mu, dünya gerçek mi? Yani bir keşmekeş halinde hiçbir şey üretemeden hatta çelişki içinde ölür giderim. Ama bu demek değildir ki bilim sadece gördüğüyle, duyduğuyla ve inceleyebildiğiyle ilgileniyor. Hayır, bilim zaten en başında hipotezlerden, teoryalardan yani görünüşlerden hareket ediyor ve bir takım iddiaların peşinden gidiyor. Ayrıca bizim illa da gözümüzle görmemiz gerekmiyor. Bir takım formüller, denklemler ya da bir takım cihazlar bizim yerimize de bir şeyin var olup olmadığını gösterebiliyor. Mesela şu anda atom altı boyutla alakalı hiçbirimiz birinci elden bir tecrübeye sahip değiliz. Yani gözümüzle net bir proton görmedik ya da bir kuarka dokunmadık. Yani aslında her saniye bunlara dokunuyoruz ve görüyoruz ama farkında değiliz. Lakin bilim en azından mikroskobuyla, diğer cihazlarıyla, sensörleriyle ve çalışmalarıyla bunların var olduğunu kabul eder, ispatlar ve ona göre araştırma yapmaya devam eder. Yani kulağın arkasını görüyor musun ya da aklını görüyor musun o zaman o da mı yok gibi saçma sapan sorular bilim camiasında ciddiye alınmaz. Felsefe tarafından baktığımızda ise durum değişiyor çünkü bilim masa vardır ve gerçektir. Aha görüyorum aha bu şekilde ispatlıyorum bak böyle böyle denklemlerim var diyerek konuyu bırakabilir. Lakin felsefe bu masa gerçekten de masa mı veya masa derken neyi kastediyorum ya da bu gerçekten de gerçek mi yani gerçek olan nedir? Bu soruyla ilgilenir. Örneğin önden baktığınızda başka, yandan baktığınızda başka, mikroskopla baktığınızda başka. Masa olmadan önce tahta olması, tahta olmadan önce fidan olması vesaire. Yani nereden geldiği ve masa formunu ne şekilde aldığı, masa derken neyi ifade ettiği, masanın ideası veya gerçekliği ya bir sürü şey. Zaten bunları da konuşacağız daha iyi anlaşılacak. Lakin felsefe tamam ben bir masa görüyorum ve masa budur. O zaman konu kapanmıştır diyemez. Zaten dediği anda felsefe yapma durumu bitmiş olur. Şöyle izah edeyim. Tamam masa var dış dünyada gerçek bir varlık olarak karşımda bir masa görüyorum. Bu ampirik bir gerçekliğe sahip fakat kendinde bir gerçekliğe sahip mi? Dediğim gibi başka açılardan baktığımda başka başka masalar görüyorum. Çok uzaktan baktığımda gördüğüm masa şekli ile çok yakından baktığımda gördüğüm masa şekli arasında epey bir fark var. Peki hangisi gerçek? İki durumda da gerçekse masa derken hangisini kastetmiş olurum? Ya da ben kafamda bir sürü masa kurgulayabilirim. Kırmızı bir masa, tahtadan bir masa, metalden bir masa, yuvarlak bir masa, dikdörtgen bir masa. Yani bir sürü masa şekli, bir sürü masa formu kurgulamam ve bunları da dış dünyada gerçekleştirmem mümkündür. Öyleyse ben masa derken tek bir masadan veya tek bir formdan bahsetmiyor olmam lazım. Ya da bunlardan bir tanesi... Gerçek masa fikrine daha yakın olmalı. Diğerleri ise o kadar da masa olmamalı. Ayrıca ben bir masa fikri kurguladığımda bunu her ne kadar hayalimde canlandırıyor olsam da bu materyal, bu form, bu masa dış dünyada var olabilir. Ya da ben bunu hemen tasarlayabilirim. Yani illa da fiziken var etmesem de zaten fiziken var olması mümkündür. Öyleyse ben masa deyince aklımda kurguladığım şey düşüncel bir varlık mıdır yoksa Gerçek bir varlık mıdır? Esasında benim gördüğüm, bildiğim ve baktığım anda masa olduğunu anladığım bu şeyler her ne kadar materyalleri, renkleri veya formları daha farklı olsalar da birer masalar. Hepsi kendi başına bir masa lakin maddeleri masa özelliğini taşımıyor. Daha ziyade bütün bu obje, bu varlık, bu cisim kendinde essentia yani bir masa özü barındırıyor. O öze sahip olduktan sonra masa olmuş oluyor. Zira öyle olmasaydı masa değil de sandalye veya ışık veya başka bir şey olması ihtimali her zaman göz önünde olurdu. Ve hiçbir cismi başka bir cisimden ayırt edemezdik. Bu durumda cisme, varlığa, objeye yani gördüğümüz şeye ona o olması özelliğini kazandıran bir potansiyelden bahsediyoruz. İşte bu potansiyel, bu öz, bu essentia nedir diye sorduğumuzda artık dış varlıktan veya düşünsel varlıktan Metafiziksel varlığa geçiş yapmış oluyoruz. Zira metafizik, duyu organlarımızla algılayamadığımız, cihazlarımızla inceleyip ölçemediğimiz ve çoğu zaman aklımızla veya düşüncelerimizle, hayal gücümüzle bile ulaşamadığımız, her şeyin ötesinde kalan bambaşka bir varlık alanı. Ama tabii ki şu metafizik kelimesi ilk ortaya atıldığında bizim bugün kullandığımız anlamıyla kullanılmıyordu. Olay şöyle, Aristoteles biliyorsunuz ilk felsefe tarihçisidir ve gerçek anlamda felsefedeki en büyük isimlerden biridir ve birçok konuyla alakalı birçok kitap yazmıştır. En meşhur kitabı da çalıştığı zamanlarda fizik kitabıdır. Zaten Aristofizi diye bir şey var. Fakat Aristonun böyle fizik gibi net bir şekilde bir kategoriye ayrılamayacak birçok çalışması vardı. Birbirinden bağımsız onca yazı yazmıştı. Hem felsefe tarihiyle alakalı hem doğa ile alakalı ve bunlar Aristo öldükten sonra. Öğrencileri tarafından toparlandılar ve fizik kitabının arkasına koyuldular. Ve bunlara ta metatafizika yani fizikten sonra gelen şeyler adı verildi. Yani aslında metafizik kavramı Aristo'nun fizik kitabından sonra gelen diğer metinleriyle alakalı kullanılıyordu. Tabi bizler son zamanlarda bunu epey farklı bir anlamda kullanıyoruz. İşte ruhani varlıklar, melekler, şeytanlar, cinler ya da duyu ötesi bir alem, ahiret. Fakat dediğim gibi esasında metafizik böyle bir ortamı ifade etmiyor. Zaten bu yüzden Descartes metafiziğe ilk felsefe ediyor. Zira metafizik esasında ontoloji üzerine düşünmek ve doğa üzerine kurgulamalar yapmaktır. Onu anlamaya çalışmaktır. Böylece metafizik felsefede epey önemli bir yer kaplamaktadır. Ve metafiziğin başlıca üç ana konusu vardır. Bir ontoloji yani varlık. 2- Tanrı yani teoloji, 3- Ruh ve ruhun ölümsüzlüğü ki bu da spritüelizmdir. Ontoloji ve metafizik genelde varlık bir mi çok mu, sonlu mu sonsuz mu, özgür mü değil mi, yaratılmış mı yaratılmamış mı? Bu türden sorular sorar ve inançlı insanlar özellikle de teologlar bu alanları Tanrı'yı kanıtlamak veya inandıkları dini doğrulamak amacıyla kullanırlar. Zira metafizik gerçekse ve güvenilirse bu durumda melekler, şeytanlar bunlar da gerçektir. Lakin diğer bir kesim tam tersi bir yol izler. Zira onlar metafiziğin hiçbir şekilde bilime, mantığa, duyuya yani gerçek bir şeye dayanmadığını ve metafiziğin yıkılması dahilinde dinlerin, teolojinin ve tanrı kurgularının da yıkılacağını düşünürler. Bu açıdan hani ontoloji, metafizik... Bu alanlar felsefede teizm versus ateizm muhabbetine epey malzeme olmuşlardır. Geçen videolarda size Kant'ın metafiziğe yönelttiği eleştirilerden bahsetmiştim ve metafiziğin Rönesans'tan sonra iyice düşüşe geçtiğini de anlatmıştım. İşte bu türden anlayışlara göre metafizik bir bilim değildir ve kendinde bir kıymeti yoktur. Zira bize gerçek bir bilgi sağlama potansiyeline sahip değildir. Şimdi antik çağlarda yaşayan insanlar, Doğaya baktıklarında her şeyin değişmekte olduğunu fark ettiler. Zira bugün de her şey değişiyor. Doğaya bakıyorsunuz ve mevsimler sürekli değişmekteler. Güneş bir doğuyor bir batıyor. Bitkiler bir yeşeriyorlar bir soluyorlar. İnsanlar ve diğer canlılar doğuyorlar, büyüyorlar ve ölüyorlar. Yani evrende sürekli bir devinim var, sürekli bir hareket var. Lakin insanlar şöyle düşündüler. Her şey değişiyor olabilir her şey sürekli başka başka formlara geçiyor olabilir ama her şeyin ardında yatan ve kendisi değişmeyen, kendisi her şeyden üstün olan ve özü temsil eden bir şey lazım. Buna arhe diyoruz yani en eski olan. Arketip veya arkayık gibi kelimeler de buradan geliyor ama felsefe literatüründe bu öz demektir. Yani ilk mande. ve fales bu bağlamda her şeyin ardında yatan ve değişmeyen varlığın su olduğunu söylemiştir. Zira su ısıtıldığında buhar gibi, gaz gibi ve dondurulduğunda buz gibi, katı gibi formlar alabilir. Öyleyse evrendeki katı, sıvı, gaz ne var ne yok her şey esasında sudur. Lakin bu tek iddia değildir ve pek de geçerli sayılmaz. Thales'ten sonra Anaximandros gelmiş ve o da ya eğer bir öz varsa bu öz ne suya ne başka bir şeye hiçbir şeye benzememeli, hiçbir şekilde sınırlanmamalı. Tamamen kendine has ve bilinemeyecek bir varlık olmalı diyerek Apeiron kavramını ortaya atmıştır. Ardından Anaksimen gelmiş ve her şeyin hava olduğunu söylemiş, ondan sonra Heraklitos her şeyin ateş olduğunu ileri sürmüştür. Başka başka iddialar da var. Arhe arayışındaki filozofların ontoloji anlayışına töz metafiziği diyoruz. Fakat bir tane töz metafiziği yok zira bir tane töz ortaya atan da var, dört tane atan da var. Mesela töz ateştir veya sudur diyen bir tane arhe atanların yaptığı ontoloji anlayışı monisttir yani tekçi. Lakin aynı zamanda ateşi, suyu, havayı birçok şeyi bir arada gören ve birçok töz kabul etmiş filozoflar da var. Bunlar da çokçu yani pluralisttir. Bununla beraber Descartes gibi hem madde hem de ruh olmak üzere daha ziyade Zihin olmak üzere iki tane töz ortaya atanlar da vardır ve bunlar da ikici yani düelisttir. Monist anlayış kendini iki şekilde ortaya koyuyor. Ya sadece madde vardır diyorsun ki bu durumda materyalist oluyorsun yani maddeci ya da madde bir şey değil yani esas olan varlık maddenin arkasında duran idea veya ruhtur diyorsun. Bu durumda da idealist veya spritüelist oluyorsun. Lakin Türkçe tercümelerde bunları tinselcilik diye de çeviriyorlar. Yani bence orijinal kavramlarıyla kullansak daha iyi olur. Ama tinselcilik demekte de bir beys yoktur. Ayrıca ontoloji varlığı varlık olmak bakımından ele alan bir alan olduğu için öyle bir tek maddeyle veya ruhla değil esasında her şeyle ilgilenmekte olan bir alandır. Mesela güzel, mesela ahlak, mesela doğru veya yanlış birçok şey. Aslında fizik dahi ontolojiye dahildir lakin biz bu kadar geniş bir çerçeveden anlatım yapmaya çalışırsak tam anlamıyla konuya vakıf olamayız ve bir video ile işin içinden çıkamayız. O yüzden ben daha ziyade dış varlıkla dış dünyayla yani maddeyle ve maddenin arkasında yatmakta olması muhtemel bir potansiyelle yani ruh veya idealarla alakalı konuşacağım. Şimdi neydi sorumuz varlık var mıdır yok mudur? Eğer varlık yok diyorsak zaten varlık hakkında konuşmak bir tezatlık barındırır ve ne söylersek söyleyelim havada kalır. Ama varlık var diyorsak da var olan şeyin ne olduğunu ispatlamak ve hakkında konuşmak bir mecburiyettir. Bu yüzden de işte özne, arhene bunları tartışmak gerekir ki birazcık bahsettik daha sonra bir daha bahsedeceğiz. Lakin varlığın ne olduğundan bahsetmeden önce var olup olmadığını konuşmak şarttır. Bu açıdan felsefede iki dal vardır. Varlık vardır diyenler yani realistler ve varlık yoktur diyenler yani hitçiler, nihilistler. Lakin bizler bugün nihilist anlayışını veya realist anlayışını başka başka şekilde yorumluyoruz. Realist deyince mantıklı, kararlı, her türlü hesabı kitabı yapan, risk almayan, yatırım yapan bir kimse diye düşünüyoruz. Nihilist deyince de vay efendim hayat rezalet intihar etmek istiyorum hayatın hiçbir anlamı yok jilet getir de bileklerimi keseyim falan böyle insanlar kurguluyoruz lakin öyle bir şey yok. Esasında Nihilizm M.Ö. 6. yüzyılda Çin'de gelişen Taoizm felsefesinde bile karşımıza çıkar. Taoizm anlayışına göre dış dünya yani gerçek dünya diye adettiğimiz fiziksel ortam bir yanılgıdır bir görünüştür ve görünüşler aldatıcıdır. Bunlara güven olmaz. Gerçek varlık, gerçek olan şey, görünüşün, dış dünyanın ardında yatan öz yani Tao'dur. Tao değişmez ve tek olan varlıktır. Bu açıdan dış dünya komple bir rüyadır ve dış dünya hiçbir şekilde bir gerçekliğe sahip değildir. Bu dış gerçekliği hiçleyen, dışlayan varlık tam anlamıyla nihilizmdir ve Matrix felsefesi veya simülasyon evren teorisi buraya gider. Yine İslamiyet'te birçok hadiste bu dünya bir rüyadır öldüğünüzde uyanacaksınız şeklinde aktarımlar görüyoruz. Ya da tasavvufta veya spiritüalizmde bu dünya sadece görünendir bu dünya bir oyundur esas olan şey öldükten sonrasıdır bu türden anlayışlar mevcuttur. Lakin dinler her ne kadar gerçek dünya ahirettedir deseler de bu dünyanın da geçici bir oyun alanı olduğunu ve buranın da basit bir gerçekliğe sahip olduğunu söylerler. Fakat dediğim üzere Taoizm'de böyle bir anlayış yoktur ve Taoizm gerçekten de antik çağ felsefesini büyük oranda şekillendirmiştir. Tao tek ve gerçek olan varlıktır ve kendisi değişmeyen ama değişimin sebebi olan kaynaktır. Ayrıca Tao hareket etmez zira ihtiyacı yoktur ama her şeyi o hareket ettirir. Tao doğru yoldur, kurtuluştur, fenafillah'tır, nirvanadır ve her şeydir. Şimdi baktığınızda Tao'nun kendisi hareket etmeyen ama diğer her şeyi hareket ettiren formu ileride Aristoteles'te unmoved mover kavramıyla karşımıza çıkacak. Ya da dış dünya tamamen yanılgıdır, rüyadır, gerçek olan maddenin ardında görünendir hatta görünmeyendir kavramı Platon'da idealar anlayışıyla yine karşımıza çıkacak. Yani idealar esasında Tao'nun yerini alacak. Ya da Tao... Kendisi değişmeyen ama her şeyi değiştiren, değişimin sebebi olan varlık olarak Heraklitos'ta akış veya oluş felsefesiyle tekrardan karşımıza çıkacak. Yani aslında bizim öz, tao veya gerçek diye ifade ettiğimiz şey Tanrı'ya gidiyor, teolojiye gidiyor. Zira bütün bu kavramlar esasında her şeyden üstün ve hiçbir şeye bağımlı olmayan, Doğurmayan, doğurulmayan, yaratmayan, yaratılmayan, kendinde her şeyi barındıran bir potansiyelden bahsediyor. Antik çağ filozofları da bunu farklı farklı açılardan ele alıyorlar. Bu açıdan özellikle de din felsefecileri felsefenin tamamen tanrıyla, teolojiyle alakalı olduğunu söylerler. Lakin bu doğa felsefesini yani özellikle Miletos okulunu komple dışlamak demektir, taraflı bakmak ve eksik aktarmak demektir. Elbette felsefe... Öz bakımından, temel bakımından Descartes'in de ifade ettiği gibi metafizeye dayanır lakin metafizikten ibaret kalmaz. Bu yüzden de felsefeyi tek başına şudur, tek başına budur, tamamen budur, tamamen şöyledir gibi bir takım etiketlerle sınırlandırmak zaten bir felsefecinin yapacağı bir şey değildir. Ama varlık felsefesi gerçekten de felsefede en büyük alanı kaplayan ve en çok soruyu barındıran bölümdür. Zaten ondan sonra da bilgi felsefesi geliyor lakin bilgi de sonuçta var olan bir şeyin bilgisiyle alakalı ortaya atılan fikirleri içerdiğinden dolayı yine varlığa gidiyor. Zaten daha önceki videolarımı izleyenler bunları daha iyi anlayacaklardır. Şimdi ben filozoflardan devam edeyim fazla kafa karıştırmayayım. Böylece hem önemli filozoflar temel kavramlar ve temel anlayışlarla alakalı bir özet görmüş oluruz hem de ontolojiyi en azından etraflıca incelemiş oluruz. Ardından zaten daha fazla araştırma yapmak isteyenler kaynaklarda belirttiğim kitaplardan daha geniş bir okuma yapma şansına sahipler. Şimdi Heraklitos doğaya baktığında varlığın sabit kalmadığını, her şeyin değiştiğini, geliştiğini, büyüdüğünü ve varlığın tam anlamıyla aynı varlık olarak sonsuza kadar kalamayacağını görmüş. Daha doğrusu böyle bir anlayışa ulaşmıştı ve bunu da şu sözlerle ifade etmişti. Aynı nehre iki defa girilmez. Niye aynı nehre iki defa girilmez? Zira nehir akmakta olan bir varlıktır. O sürekli değişmektedir ve ona giren insan da yaşlanmaktadır. Haliyle ben şimdi bir kere nehre girsem ve bir dakika sonra bir daha nehre girmek istesem hem nehir aynı nehir değildir çoktan atmıştır hem de ben bir dakika yaşlanmış olacağım. Bu durumda ben ben olarak kalamayacağım. Ki bu mantıkla esasında aynı nehre bir kere bile girmek mümkün değil. Çünkü hem nehir her saniye her an akıyor hem de ben her an değişiyorum. İşte bu durumda var olan değil oluşta olan diye ifade etmek daha makul görünüyor. Yani her ne varsa gerçek olan her neyse bu tek bir formda ve tek bir varlıkta ele alınamaz. O bir oluş dahilinde bir süreç dahilinde ele alınabilir ki bu da Panta Rey. Yani her şey akar sözleriyle ifade edilir. Tabii herkes bu görüşü olduğu gibi kabul etmiyor zira felsefe zaten genelde aykırı olmaktır, karşı gelmektir. Ve özellikle bu değişimin bize gerçek anlamda bir bilgi sağlayamayacağını söyleyen filozoflar ortaya çıkıyor. Örneğin Parmenides yani her şey değişiyorsa varlık bir an önce başka bir an sonra başka bir varlıksa bu durumda o varlığın ne olduğuyla veya ne olmakta olduğuyla alakalı konuşmak bir yanılgı. Öyleyse hiçbir şey yoktur veya hiçbir şeyi bilmek mümkün değildir demen lazım. Hatta bir şey hakkında tecrübe sahibi olmak bile imkansızdır zira tecrübe ettiğiniz şey hem artık zamanında tecrübe etmiş olduğunuz şey değildir hem de tecrübeniz ilk elden elde ettiğiniz o tecrübeyle aynı kalmamıştır. Tecrübe de değişmiştir. Bu durumda kendi hatıralarınıza Kendinize, sabah içtiğiniz suyu içip içmediğinize bile güvenmek mümkün değildir. Bu durumda varlığı araştırmak dahi mümkün olmaz. Zira varlık daha araştırdığımız anda değişmiş olacaktır. Ve onu araştırdığımız araçlar veya kaynaklar da o esnada değişim göstereceklerdir. Yani bir saniye önce edindiğim bilgi bir saniye sonra hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Özetle Parmenides'e göre hareket, değişim veya oluş olamaz. Zira oluş veya değişim varsa bu durumda çelişkiler ortaya çıkar. Mesela biz bir şeyin değiştiğini, oluşa geldiğini söylüyorken neyi iddia ediyoruz? A'nın bir an önce A iken bir an sonra B olduğunu söylüyoruz. Öyleyse A bir an önce var bir an sonra yok. Hiçliğe karışıyor. Ya da B bir an önce yokken bir an sonra varlığa geliyor. Yani varlık hem var hem de yok. Hem ölü hem diri, hem siyah hem beyaz. Bu bir problem ve 2500 sene önce insanlar bunları o kadar da ciddiye almıyorlar. Daha doğrusu alıyorlar da anlayamıyorlar. Hatta bu yüzden Parmenides'e dünyayı durduran, hareketi engelleyen, her şeyi donduran filozof diyorlar. Fakat bugün baktığımızda Schrödinger'in kedisi gibi deneylerle en azından düşünce düzleminde bunların makul olduğunu, tartışılabilir olduğunu ve bir gerçeklik paylarının da bulunduğunu biliyoruz. Ayrıca Parmenides varlık vardır, yokluk yoktur gibi iddialarla iyice kafa karıştırmış ve ortalığı bulandırmıştır. Zira buraya baktığımızda yokluk yoksa ki zaten yokluk var olamaz, varsa yokluk değildir, mecburen varlığın var olduğu sonucu ortaya çıkar. Yani zaten varlığın var olmasından başka bir ihtimal kalmaz. Ex nihilo nihil fit, hiçlikten hiçlik çıkar. Bu durumda varlık varsa ve değişim yoksa, oluş yoksa varlık tektir, bütündür ve sabittir. Eğer bir şeyler değişiyorsa veya bizler şuna kedi, şuna köpek, şuna masa, şuna telefon diyorsak yani başka başka varlıklardan bahsediyorsak ve büyümekten, değişmekten, gelişmekten söz ediyorsak problem bizdedir. Yani gerçekte dünya dönmüyordur, dünya sabittir, bize göre dönüyordur, gerçekte mevsimler değişmiyordur. Bize göre değişiyordur. Yani bir bakıma Protagoras'ın da söylediği gibi insan her şeyin ölçüsüdür ve dış dünya gerçek değildir. Yine kavanozdaki beyin muhabbeti yani dışarıda bir şey yok dışarıda bir şey değişmiyor fark yok çeşit yok biz varız ve algılarımız var. Peki bu durumda ne yapacağız yani ya varlık komple akıyor olmalı ya da durağan olmalı ya da belki de biz eksik bakıyoruz. Madde başka açılardan ele alınmalı. Mesela Aristoteles olayı farklı açılardan ele almıştır ve her oluş maddenin form kazanmasından ibarettir demiştir. Zira madde ideanın dışında kalınca bir yığından, bir hileden ibarettir. Nesneyi nesne yapan şey onun özüdür ve bunu Aristo heykel örneğiyle açıklar. Şimdi heykeli heykel yapan şey esasında mermerdir değil mi? Fakat mermer kendi içinde heykel değildir. Kendi içinde bir heykellik özelliği barındırmaz. Mermer heykel formuna geçer. O oluşu kazanır. Bir süreç sonucunda heykel veya form olur. Lakin her heykel içinde bir mermer özünü barındırır. Yani her heykel özünde mermerdir ama her mermer özünde heykel değildir. Ya da şöyle anlatayım. Bir varlığı o varlık yapan dört sebep vardır. Bunlar maddi sebep, formel sebep, hareket ettiren sebep ve amaç sebeptir. Maddi sebep mermer, formel sebep heykelin formu, hareket ettiren sebep heykeli yapan sanatçı ve amaç sebep ise tıraşım yapmak istediği şeydir. Burada doğa yasalarından, formel sebepten veya özden bir şeylerden bahsetmek mümkün ama amaç sebepten bahsetmeye geldiğinde işler değişiyor çünkü... Neden böyle yapıldı, niçin bu şekilde yapıldı, arkasında bir plan mı vardı ya da niçin hiçbir şey yerine bir şeyler var, hayatın bir amacı mı var, bir sebep mi var diye sorduğunuzda genelde bu işin sonu Tanrı'ya gidiyor yani bir müsebbip, causa prima. Burada karşımıza iki yol çıkıyor. Birincisi mekanizm yani her şeyin tamamen rastlantısal olduğunu her şeyin tamamen olması gerektiği gibi olduğunu arkasında herhangi bir amacın bulunmadığını her şeyin mekanik ve deterministik olduğunu söyleyen sadece maddeyi ve olan şeyi ilgi dahiline sokan bir anlayış. Mesela ben kalemi yere bıraksam düşer bunda şaşıracak bir şey yoktur zira doğa yasaları vardır yer çekimi vardır kanunlar vardır. Vesaire vesaire insanlar ölürler madde değişir zira evrende entropi vardır veya başka başka kanunlar geçerlidir arkasında öyle ilahi bir şey aramak veya bir amaç aramak anlamsızdır diğer yolsa teleolojidir ki bu da evrende her şeyin bir amaç dahilinde yaratıldığını veya her şeyin bir amacının olduğunu hiçbir şeyin boşa yapılmadığını ve her şeyin ardında bir telos yani nihai kutsal bir görevin bulunduğunu iddia eder. Anlaşılacağı üzere genelde mekanizm daha ateist veya non-teist kafaya yatkınken teleoloji, teolojiye veya dine uygun bir anlayıştır. Mesela Aristoteles her varlığın bir telosa göre hareket ettiğini yani her varlığın içinde bir amaç taşıdığını söylemişti. Örneğin bir bebek büyük bir insan olma ereğini içinde taşır. Bu yüzden de zaten yetişkin olmaya uğraşır ve yaşlanır. Yani değişimin sebebi bebeğin ereğidir. Ve bu diğer bütün maddeler için de geçerlidir. Lakin anlaşılacağı üzere Aristo diyorum, Antik Yunan diyorum, yani Milattan öncesinden falan bahsediyorum ve o dönemdeki anlayışa göre bu gayet normal. Zira o dönemlerde dünyanın bütün evrendeki merkez olduğu ve insanların da en önemli varlık olduğuna dair bir inanç vardı. Mesela yağmur yağıyorsa bizim için yağıyordur. Bizim ihtiyacımızı karşılamak istiyordur. Veya tanrı varsa bizle ilgilenmelidir. Hatta tanrılar bu dünyada Olimpos'ta bizimle beraber yaşamalıdır. Lakin daha sonra yani Kepler, Galilei, Newton gibi insanlarla beraber dünyanın öyle bütün evrendeki merkezi ifade etmediğini hatta güneş etrafında dolaşan öyle bir gezegen olduğunu ve bizim de koskoca evrende önemsiz bir tür olduğumuzu düşünmeye başladık. Yani kendi değerimizle alakalı bir tartışma başlattık. Böylece eğer biz en önemli değilsek ve merkezde değilsek o zaman her şey bir amaç dahilinde ya da bizim istediğimiz gibi olmak zorunda değildir. Hatta belki de bizler hiç de önemli değilizdir. Öyleyse bir telos, bir amaç veya kendi inancımız kendi ideallerimiz uğrunda dünyaya farklı gözlerle bakmak ve araştırmalarımıza en başından taraflı bir şekilde başlamaktansa ilk önce doğayı öğrenmeye çalışmak, ilk önce evreni öğrenmeye çalışmak ve kendimizi de o kadar çok büyütmemek en makul olandır. Eğer tanrı varsa da yoksa da bizim önce doğayı anlamamız lazımdır. En son tanrıyla veya metafizikle uğraşmak lazımdır. Tanrıyla veya metafizikle alakalı bir kurgu yapmak veya onu ihtimal dahiline sokmak en son yapacağımız şey olmalıdır. İşte bu anlayış Rönesans'la beraber epey bir popülerite kazandı. Lakin zaten yine antik Yunan'da örneğin Demokritos'ta bu vardı. Zira bu anlayış materyalist bir anlayıştır. Ve Demokritos da materyalizmin babasıdır. Hatta ateizmin bile ilk önderlerinden biridir. Zira Demokritos'un maddecilik anlayışı bütün telosu, bütün ilahi kaderi veya big plan dediğimiz tanrısal kurguyu devreden çıkarmıştır. Demokritos kendi arhe anlayışında atomos yani bölünemez diye ifade edilen bir parçacığa ulaşmıştı. Bu da şöyle hangi maddeyi alıyorsan al. İstiyorsan ateş, istiyorsan su, istiyorsan hava neye bakarsan bak bunu sonsuza kadar böldüğünde en sonunda karşında olacak olan madde ne ateş ne su ne toprak olacaktır. Zira bizim o maddede gördüğümüz o özellik belli bir bölünmeden sonra kaybolacaktır. Öyleyse bu bölünemeyen ve ne olduğu belli olmayan şey her maddenin içinde yatan ve her şeyin sebebi olan tek varlıktır. Bu kafayla Demokritos... Liekupos'la beraber determinizmin ve materyalizmin temellerini atmıştır. Ve dediğim üzere sonraki birçok filozof da ondan epey bir etkilenmiştir. Mesela Marx ve Engels bununla alakalı en meşhur örneklerdir. Bu insanlar ateizmin, determinizmin, materyalizmin bir bakıma önderi olmuşlardır ve kendi siyaset anlayışlarını da buna göre şekillendirmişlerdir. Madem ki her şey madde... Madem ki her şey sadece var olandan ibaret ve ahiret veya metafizik veya başka şeyler o kadar da önemli değiller öyleyse cennete veya cehenneme güvenip de bu dünyada işleri askıya almak saçmadır. Bu dünyaya bir kere geldik bir kere yaşayacağız herkes en eşit ve en ideal koşullarda yaşamalı. Kimsenin hakkı yenmemeli ve mümkünse cennet bu dünya olmalı. Zaten bu amaçla eşitlikçi, komünist veya sosyalist bir Marksizm anlayışı oluştu. Lakin onun da dinden pek bir farkı kalmadı. Zaten bu bambaşka bir tartışma konusu. Ben devam edeyim. Famous Hobbes'a göre evrende herhangi bir telosa veya dış güce ihtiyaç yoktur. Zira evren tamamen mekaniktir, tamamen deterministiktir. Her şey önceden doğru hesaplamalarla bilinebilirdir. Hatta evrende zaten maddeden başka bir şey de yoktur. Zira ruh dahi maddeseldir. Fakat Hobbes tam anlamıyla bir maddeci değildir. O daha ziyade cisimcidir ve evrendeki her şeyin cisimlerden oluştuğunu iddia eder. Ona göre cisimler en iyi boyu şekli özelliği olan varlıklardır ve cisimleri de üçe ayırır. Yapay, doğal ve ahlaki. Doğal cisimler zaten dış dünyada gördüğümüz kendi başına olan varlıklar. Yapay cisimler insanların geliştirdiği varlıklar. Örneğin teknolojik cihazlar ve ahlaki cisimlerde yasalar, ahlak kuralları, iyi, doğru, kötü, yanlış vesaire gibi şeyler. Descartes ise ne cisimle ne de maddeyle yetinemeyip hem zihin hem ruh hem de maddeyi ortaya atmıştır. Ona göre zihin veya ruh Düşünen varlıktır. Varlıksa yani madde ise yer kaplayan varlıktır. Ve esas olan varlık düşünen varlıktır. Ama dış dünyada tabii bir yere kadar gerçektir. Ve Descartes bütün bu sahtecilikten veya maddecilikten kurtulmak için bilinci kullanmıştır. En sonunda en gerçek varlığın kendi bilinci olduğuna ulaşmıştır. Ve bunu da düşünüyorum o halde varım. Yani cogito ergo sum ifadesiyle. Literatüre sokmuştur. Dışarıdaki varlıkla ve varlığın ne olduğuyla alakalı net bir bilgiye ulaşmam imkansız. Çünkü ben bir insanım ve duyu algılarım var ve kullanacağım cihazlar da insan icadı. Ama en azından kendi varlığımın, kendi düşüncemin, şu anda düşünüyor olmamın gerçekliğinden eminim. Böylece Descartes zihin felsefesi diye ifade ettiğimiz yeni bir felsefe anlayışı başlatmıştı. Ama Descartes yalnızca kendi zihninin varlığını ifade edebilmişti. Yine dış dünyadaki varlıklarla alakalı net bir şey ortaya koyamamıştı. Bu yüzden de ontolojik bağlamda pek bir kıymeti yoktu. Hatta Descartes her şeyden şüphe duyup her türlü varlıktan veya çürük elmadan kurtulmayı başarmış olsa da kendi zihninden o tek çürük elmadan kurtulamamıştı. Yine de Descartes önemli bir insandır ama zaten bu kanalda hem epistemoloji videosunda ondan bahsettim hem de Descartes üzerine ayrı bir videom var. O yüzden konuyu fazla uzatmayacağım. Kısacası Descartes nesneyi değil özneyi ispatlamıştı. Ama Descartes'ten sonra gelen Berkeley konuyu biraz daha irdelemiş ve şunu sormuştu. Zihnimde bulunan şeylerin zihnimin dışındaki bir dünyaya karşılık olduklarını bu dünyada yer alan şeylerin yansımaları veya etkileri olduklarını nereden biliyorum? Yani zihnimin dışında bir takım şeyler, başka zihinler, varlıklar, bir dış dünya veya gerçeklik olduğunu nereden biliyorum? Çünkü ben yalnızca kendi algılarımı biliyorum. Algıların dış dünya denilen bir gerçekliğe dayandıklarını, ondan kaynaklandıklarını ve bu dünyada yer alan nesnel şeylerin etkileri veya sonucu olarak bende meydana geldiklerini kesinlikle bilmiyorum. Bunu bilmem için kendi kendimden veya zihnimden dışarı çıkmam ve bu algıların gerçek bir şeye karşılık olduklarını görmem gerekir. Ama böyle bir şey mümkün müdür? Zihnim kendisinde bulunan içeriklerin dışarıda bulunan bir şeyden ileri gelip gelmediğini görmek için kendisinden dışarı çıkamaz ki. Dış gerçek yani maddesel dünya dediğim şey hakkında zihnimin sahip olabileceği şey yine ancak bir algıdan ibaret olabilir. Öyleyse varlık algıdır. İnsan zihni için varlık algıdan başka bir şey olamaz. Berkeley bunu esse est percipi yani varlık algıdır ya da var olmak algılanmaktır sözleriyle ifade ediyor. Fakat bu bir yandan gözlerimi kapattığımda şu anda kameranın gerçek olmadığını veya ben daha doğmadan önce dünyanın esasında yaratılmadığını ve ben öldükten sonra dünyanın da yok olacağını söylemek demek. Ve bundan kurtulmak için ki buna solipsizm yani tek bencilik denir. Berkeley şöyle bir iddia ortaya atıyor. Hayır. Bir tek benim algım yok. Bir tek benim zihnim yok. Başka başka insanlar, başka başka zihinler, başka başka algılar var. Herkesin algısı gerçeklikte bir pay elde ediyor. Bu yüzden ben ölsem dahi başka varlıklar algılamaya devam edecekler. Bu yüzden de varlık var olmaya devam edecek. Yani varlık zaten kendini algılamakta olacak. E öyleyse hiç insan yokken, hayvan yokken hatta doğru düzgün bir varlık yokken İlk algılayan, ilk gören, ilk seçen neydi diye sorduğunuzda karşınıza şu çıkacak. Tanrı ilk önce seçen ve herkesten daha fazla bir şekilde algılayan, her şeyden, herkesten daha üstün bir şekilde varlığı idrak eden varlık veya oluş Tanrı'dır. Ve bu kuantumdaki ölçüm problemiyle ya da gözlemci etkisiyle ilişkilendirilebilir. Zira bu prensiplere göre biz Maddeyi ölçtüğümüzde, tespit ettiğimizde ya parçacıktır ya dalgadır. Ama biz bakmıyorken hem parçacık hem de dalga gibi davranma ihtimali her zaman onda saklıdır ki öyle de olmaktadır. Yani varlık sonsuz ihtimallere, sonsuz potansiyellere sahiptir ve varlık algılandığı takdirde forma gelir. Bu bağlamda Berkeley'in iddiası her varlığın, herkesin, her bilincin tanrıdan gelen bir bilinç olduğu anlamına gelir. Yani bizler esasında algılıyorken kendimiz algılamıyoruz. Tanrı algılıyor. Esasında hepimiz Tanrı'dan pay alıyoruz. Bu bağlamda yeni Platonculuğa, Plotinus'a veya Farabi'deki südur etme, taşma olayına bakılabilir. Farabi varlığı kendinden taşan bir Tanrı'dan bahseder. Buna göre Tanrı kendi özünü bilmek için birinci aklı çıkarır. Bu birinci akıl da ikinci aklı doğurur ve bu böyle 10. akla kadar gider. Her akıl bir düzlemi bir boyutu, bir oluşu ifade eder. Yani temelde dinin de söylediği gibi Tanrı bilinmek istemiştir ve varlığı bu yüzden yaratmıştır. Yine Hegel'e göre varlıktan önce idea vardır. Hegel buna tez durumu der. Idea gerçeklikten yoksun bir imkanlar dünyasıdır. Yani kuantum diliyle söylersek olasılıkların süper pozisyonudur ve gerçeklik kazanmak istemiştir. Böylece kendini dışa vurmuş, dışlaştırmıştır. Hegel bunu Antitez durumu diye ifade eder. İdea'nın kendini dışlaştırmasıyla doğa dünyası meydana gelmiştir ve İdea gerçeklik kazandığı için özgürlüğünü kaybetmiştir. Gerçeklik kazanmış olan İdea özgürlüğüne tekrar kavuşmak için kendine geri dönmek ister ve tinsel dünyayı meydana getirir. Bu da sentez durumudur. Hegel'in bu fikrine tez, antitez ve sentez yani diyalektik diyoruz. Ve fark ettiğiniz gibi Hegel burada epey spiritualist takılıyor. Yani Tanrı kendini önce dışlaştırdı, maddeleştirdi. Fakat madde haline gelen Tanrı veya Enel Hak kendi mahiyetini keşfedip ona geri dönmek istedi. Bütün bu determinizm, bütün bu entropi, bütün bu ölümler yaşanan her şey Tanrı'nın kendine geri dönmek isteyişinden ibaret. Ve bu anlamda bu panteizme de kapı açar ama elbette Hegel bir tek bunlardan değil, Büyük ölçüde Platon'dan da etkilenmiştir. Zaten burada anlattığı idealar veya gerçeğe dönme fikri esasında Platon'un mağara alegorisiyle birebir aynıdır. Ama zaten hakikat videosunda veya yine epistemoloji videosunda ve birçok videomda bu mağara muhabbetinden bahsetmiştim. O yüzden tekrardan anlatmayacağım. Şöyle özetleyeceğim. Platon'un mağarasındaki güneş tanrıdır. Dış dünya idealar dünyası hakikattir. Mağaranın içindeki gölgelerse bu dünyadır. Yani görünendir. Yine bir Matrix anlayışına dönmüş oluyoruz. Dış dünya tamamen yanılgı, görüntü, tamamen yanılsama, rüya, gerçek olan zihin, bilinç ve onun ait olduğu idealar dünyası. Bu anlayışa idealizm diyoruz. Ama tek bir idealizm yok. Nesnel idealizm ve klasik idealizm var. Klasik idealizm Platon'un ortaya attığı idealizmdir. Ve bu idealizmde idealar tek başlarına yetkin varlıklardır. Ama nesnel idealizmde yani Hegel'in ortaya attığı anlayışta idealar tek başlarına bir şey ifade edemezler. Onların onları yönlendirecek, şekillendirecek, yönetecek bir akla ihtiyaçları vardır. Bu akla nous yani evrensel akıl diyoruz. Masonluktaki ulu mimar hikayesine benziyor. Yani madde zaten var veya idealar zaten var. Ama bunları şekillendirecek, bunları tasarlayacak bir tasarımcı, bir mimar lazım ya da demiurgos. İslamiyet'te de gene tasavvufta veya nurculuk anlayışında Tanrı her şeyi yöneten varlıktır. Yani evrensel akıldır. Şu an damarlarımdan kan akması, kalbimin halen atıyor olması, nefes alabiliyor olmam, yaprağın düşmesi falan. Her şey Tanrı izin verdiğinden, öyle olsun istediğinden, buna müsaade bıraktığından dolayı oluşur. Hegel bu etkin akla, faal akla yani yöneten tanrıya Geist diyor. Geist bir yerde ruh demek. Ama bakın madde diyorduk, demokritos diyorduk, materyalizm diyorduk, evren diyorduk. Nereden geldik Geist, ruh, idealizm, tanrı, zihin, bilinç her şeyi keşfeden bir varlık? İşte buradan devam edersek eğer teoloji yapmaya başlayacağız. Belki de bir dine falan girmek zorunda kalacağız. Ama eğer bir inanca bağlanmadan objektif bir şekilde bir adım geriye çekilip de bütün resme bakmaya çalışırsak olayları daha eleştirel bir gözle yani Kant'ın deyimiyle kritik bir şekilde ele almamız mümkün olacak. O yüzden biz de öyle yapacağız. Zira metafizikten devam ettiğimiz takdirde veya Tanrı'ya, ruha falan girdiğimiz takdirde bir araştırma yapma şansımız yok. Nesnel bir şekilde bir örnek ortaya koyma şansımız yok. Bir tecrübe sahibi olma şansımız yok. Bu tamamen imana bakıyor, tamamen inanmaya bakıyor. Kişi öyle iman etmek isterse, kendi hayat görüşüne uygunsa öyle kabul eder ve reddetmek de imkansızdır. Yani bunun fideizmden başka çıkar bir yolu yoktur. Ki metafiziği de tam anlamıyla ele almak veya ne olduğu hakkında konuşmak mümkün değildir. Mesela Kant metafiziği üçe böler. Rasyonel teoloji yani Tanrı üzerine konuştuğumuz o alan, rasyonel psikoloji yani ruh, ve rasyonel kozmoloji bu da direkt madde değil iç yapısı yani özü fakat ne tanrı ne ruh ne de öz hakkında birebir bir deneyim sahibi olma şansımız yok yani tecrübe sahibi olamayacağız öyleyse hakkında konuşmakta zaman kaybı olacak veya inanç olacak bu durumda bunlar var mı veya yok mu bu konuda kesin bir yargıya varmak da imkansız olacak yani ne vardır ne yoktur ne doğrudur ne yanlıştır ne böyledir ne şöyledir. Dini bir ağızla ifade etmek gerekiyorsa eğer ona bizim ahlımız vermez Yani bilemeyiz. Kant'ın ağzıyla ifade etmek gerekiyorsa eğer Numenleri yani özü bilemeyiz. Hakkında bilgi sahibi olamayız ve bu yüzden zaten Wittgenstein metafizikle alakalı susulması gereken bir alan der. Ve Kant inancıma yer açmak için bilgime ket vurdum diyerek bir yerden sonra deşmeyi bıraktım artık. Bu saatten sonra sorgulamanın da bir mantığı yok bir sonuca ulaşamayacağım, en azından tutunacağım bir dal bulayım gibi bir itirafta bulunmuş olur. Ve bu da metafiziği araştırmanın bize bir şey kazandırmayacağını daha en başında gösterir. Bu yüzden Hume, metafizikle alakalı yazılmış kitapların yakılmasını söyler. Çünkü onlar bize bir şey kazandırmayacaklar. Onlarla alakalı bir araştırma yapamayacağız, bir şey öğrenemeyeceğiz, bir sonuca ulaşamayacağız. Öyleyse işimize yarayacak şeyler yapmak lazım, gerçeklerle uğraşmak lazım. Bu yüzden de zaten özellikle din felsefecileri Hume'u hiç sevmezler. Ve Hume'dan bir alıntı yaptığınızda falan o Hume kim falan demeye başlarlar. Halbuki nedensellik argümanları veya verdiği birçok cevap özellikle metafizik eleştirisi gayet de yerindedir. Ama diyorum ya inanç. Eğer karşı pozisyondaysanız hiçbir şekilde mantıklı bulmayacaksınız. Yine bu yüzden August Comte... Metafiziğin çoktan devri geçmiş, çoktan zamanı bitmiş bir akım olduğunu iddia eder. Yani metafiziği çok böyle aşağılamaz aslında. Dinden aşağıda görmez ama felsefeden ve bilimden aşağıda görür. Hatta Bağnaz din anlayışından modern bilim anlayışına geçişte metafizik bir basamak olmuştur der. Yani metafizik görevini ifa etti artık hiçbir işe yaramaz bu saatten sonra ona bakmak. Zaman kaybıdır. Heidegger ise metafiziği ontoteoloji diye adlandırıyor. Zaten o yeni kavramlar üretmeyi ve dilde oynamayı sever. Hatta en esaslı iddiası da şudur. İnsanoğlu antik çağdan beri arke aramaya devam ediyor. Arke arayışı sona ermedi. Yalnızca eskiden arke maddeydi. Maddenin özünde bulunan bir varyanttı. Şimdi ise arke kelimelerde geziyor. Yani dilde, anlamda. Bu sebeple bizler dili, Anlamı, kavramları çözmeliyiz ve gerçeğe de böyle ulaşmalıyız. Bu görüşler materyalizmi kuvvetlendiren ve Descartes'ta da bir yerde cevap veren görüşlerdir. Zira metafiziği önemsizleştirdiğiniz zaman elde kalan tek seçenek materyalizm olacaktır. Ve Descartes'i hatırlayalım ne söylemişti? Evrende iki töz vardır. Biri ruh, diğeri madde. Ve Descartes bunların gerçekliğinden emindi. Hatta ruhu, bilinci, zihni daha üstün görmüştü. Halbuki öyle bir şey yokmuş yani... Ruh bedene bağlıymış eğer varsa. Çünkü baktığımız zaman ne oluyor? Bir insana ilaç verdiğimizde onun akıl dengesini bozabiliyoruz. Yani zihni, ruhu dengesizleşiyor. Veya bir insan hastalandığında daha mantıksız düşünmeye başlıyor. Karnı açken daha saçma düşünüyor. Ya da başına bir darbe aldığında ve bayıldığında bilinci gidiyor. Ya da uyurken rüya görmediği takdirde bilinci, ruhu ortada yok. Veya akli dengesi bozuk bir insan bir takım ilaçlarla veya elektriksel akımlarla beynine yapılan bir takım müdahalelerle normal bir insana çevrilebiliyor. Bu durumda ruh öyle bir şeymiş ki her şeye göre değişiyormuş. Yani hastayken başka, iyiken başka, kızgınken başka, normalken başka, ilaç almışken başka, almamışken başka. Demek ki ruh maddeden bu kadar etkilenebildiğine göre maddesel bir şeymiş. E ruh da maddeselse bu durumda zaten... Her şey maddedir. Yani ruh diye bir şey yoktur. Ve eğer ruh diye bir şey yoksa olay sadece bizim beynimizde meydana gelen kimyasalların etkileşimleri sonucunda çıkan bir takım tepkimelerden ibaretse bu durumda yine kalan her şey maddedir. Yani bu durumda evrende metafiziye veya ruha yer yoktur. Bu sebeple Whitehead artık düelizmin pek bir anlamının kalmadığını ve Descartes'in sadece yaşadığı dönemin ürünü olduğunu bu sebeple düelizmin ve Özellikle de metafiziğin artık çok ciddiye alınmaması gerektiğini söyler. Zira son zamanlarda Einstein'in relativitesiyle veya kuantum kuramlarıyla diğer birçok fizikçinin Bohr gibi insanların veya Planck gibi insanların buluşlarıyla artık maddeye ilişkin anlayışımızın epey değiştiği ve ruhun da o kadar abartılacak bir şey olmadığı ortaya çıkmış durumda. Mesela eskiden ruh deyince hayaletler, Casper gibi varlıklar düşünülürdü. Cin şeytan gibi oluşumlardan bahsedilirdi fakat şu anda ruha herkes karakter diyor, zihin diyor, bilinç diyor. Yarın öbür gün belki de bunu bile demeyecekler ve ruhu tartışma konusu bile yapmayacaklar. Zira ruha yüklediğimiz anlamların esasında tamamen kimyasal ve maddesel olduğunu keşfetmiş durumdayız. Ama bu tabi şeyde değil yani materyalizm veya bilim her şeyin cevabını verir, hiçbir şekilde kurgulara gerek yoktur. Hayır. Mesela su iki hidrojen bir oksijenden oluşuyor ama ne hidrojende ne de oksijende su yok. Yani bu ikisinin birleşiminde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Öyleyse bizim zihin ve beden üzerine ortaya atabileceğimiz yeni fikirlerle beraber yeni anlayışlar da ortaya çıkabilir. Kaldı ki materyalizmin argümanları zaten genelde basit kalır. Yani herkesi doyurmaz, herkesi memnun etmez. Zaten bu yüzden filozoflar genelde... Skeptik takılırlar daha doğrusu objektif veya agnostik kalmayı tercih ederler zira şu tamamen yanlış bu tamamen doğru demek ön yargılı olmak ve seçici olmak demektir. Ayrıca bir şeyin komple yanlış veya doğru olduğunu söylemek de mümkün değildir çünkü her daim bilmediğimiz bir şeylerin ortaya çıkması ihtimali söz konusudur. Haliyle illa da eğer ruhu devreden çıkaracaksak onun yerine bir şey koymak şarttır. Yani ruhsuz komple maddesel bir dünya tasavvur etsek de ruhun yerini bilinçle veya yasalarla veya başka şeylerle zaten dolduruyoruz. Mesela Aristo bu bağlamda şöyle bir örnek veriyor. Madde özü bakımından madde olabilir veya su soğuk veya sıcak olabilir. Lakin soğukluk veya sıcaklık kendi başına madde değildir. Daha ziyade suyun soğuktan sıcağı geçmesini sağlayan bir taşıyıcı, bir form... Bir potansiyel vardır. Isıtılan suda ortaya çıkan bir şey var. Suyun sıcaklığı. Fakat orada bir tek suyun sıcaklığı yok. Suyun sıcak olmasını sağlayan bu potansiyeli barındıran bir taşıyıcı var. Bir öz var. İşte madde budur. Ve aynı zamanda Aristo maddenin kuvve fiil önermesiyle açıklamasını yapmaya çalışır. Bu da şöyledir. Madde esasen bir olasılık dahilindedir. Ve madde... Her forma girebilen, en azından formu kabul eden, formu taşıyan bir özelliğe sahiptir. Bizim öz diye ifade ettiğimiz şey de esasında bu formdur zaten. Yoksa madde kendi başına bir öze sahip midir? O bambaşka bir tartışma konusu. Aristo şöyle der. Daha doğrusu Ahmet Arslan şöyle alıntı yapar ve verdiği örnekler de güzeldir yani. Kitabını da okumanızı tavsiye ediyorum. Neyse çok uzattım. Ahmet Arslan şöyle söylüyor. Şimdi bir meşe ağacı... Potansiyel bakımından yataktır çünkü o ağaçtan yatak yapmak mümkündür ama yatak potansiyel bakımından meşe ağacı değildir ya da bir meşe palamudu potansiyel bakımından meşe ağacıdır çünkü doğaya bıraktığın takdirde uygun şartlarda meşe ağacı olacaktır ama bir kitap ayrıcı kendi başına meşe ağacı olamaz veya yatağa dönüşemez o potansiyel zaten onda yoktur o halde madde aynı zamanda bir imkandır. İmkan kuvve yani potansiyel, fiil ise varlık yani olandır, o anki formudur. Yine Whitehead'e göre hiçbir varlık kendi başına anlam kazanamaz. Yani kendi başına bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. Zira her varlığı, her nesneyi, o nesne yapan, o öz yapan şey başka nesnelerin, başka özlerin varlığıdır. Örneğin bir kedi kedidir çünkü köpek değildir. Bir köpek köpektir çünkü kedi değildir. Yani kediyi kedi yapan, onu kedi diye adlandırmamızı sağlayan özellikler, o özelliği taşımayan varlıklar sayesinde anlam kazanır. Ya da ben 1.87 boyundayım, nispeten uzun boylu olduğum söylenebilir ama eğer Türkiye'deki herkes 2 metre boyunda olsaydı uzun boylu olmayacaktım. Kısa boylu olacaktı. Türkiye'deki herkes 1.60-1.70 boyundaysa da uzun boylu olacağım. Yani benim uzun veya kısa olduğumu söylemek için Başka insanlara ihtiyacım var, bir referansa ihtiyacım var. Bu açıdan her varlık kendine has ve özeldir. Zira her varlık keşfedilmeyi bekleyen içerikler taşır ama elbette onları keşfedecek bir varlık yoksa eğer bu durumda bir anlamı yoktur. Yani masanın masa olduğunu söyleyecek veya masayı masa şeklinde tasarlayacak bir varlık yoksa masanın masa olduğundan bahsetmek imkansız olur ve onu masa yapan özelliklerin de bir anlamı kalmaz. Bu durumda varlık diğer varlıklara muhtaçtır. Yani algılanan varlık algılayan bir varlığa ihtiyaç duyar ve algılayan da algılayabileceği bir varlığa muhtaçtır. Sartre'a göre de varlık ancak var olduğu bilindiği sürece varlıktır. Eğer var olduğu bilinmiyorsa varlık değildir. Varlık olmaktan ziyade varoluş içindedir. Sartre bunu Kendinde varlık ve kendisi için varlık diye adlandırıyor veya kendinde şey diye ifade ettiğimiz ta Kant'tan beri gelen bu varlık anlayışı yine bizim egzistansiyelizm veya varoluşçuluk diye ifade ettiğimiz akımda gündeme geliyor. Bu da varlığa ontolojik açıdan yeni bir anlam kazandırıyor. Ayrıca kendinde varlıkla kendisi için varlık arasında farklar vardır. Mesela bir masa... Özü itibariyle masadır çünkü biz onun masa olsun diye yaptık o şekilde tasarladık bir ihtiyacımız vardı onu gidersin istiyoruz. Fakat masa olmadan önce ağaçtı ondan önce tohumdu yani masa sonradan meydana geldi. Yani bizde zaten bir öz vardı kafamızda bir tasarım vardı ve var olana bu özü taşımış olduk. Bu durumda öz varoluştan önce geldi çünkü o bir tasarım ürünüydü. İnsansa tam tersi. İnsan önce var oluyor, sonra kendini keşfediyor, varlığı algılıyor, evren hakkında düşünüyor, kendini geliştiriyor ve bir varoluş ortaya koymaya çalışıyor, bir öz yaratmaya çalışıyor. Bu durumda insanda varoluş yani doğum özden önce gelir ama karakter, şahsiyet, bizim ruh diye ifade ettiğimiz şey daha sonra inşa olunur. İnsan hayat amacını, kişiliğini, ruhunu kendi yaratır ve varlığın da amacı, Kendinde varlıktan kendisi için varlık olma mertebesine yükselmektir. Bu spiritüalizm anlayışında tekamül benzetmesiyle örneklendirilebilir. Lakin tekamül biraz fazla ruhani bir anlayışa sahip. Yani reenkarnasyona falan da gidiyor o muhabbet o yüzden fazla uzatmayacağım. Zaten bence yeterince konuştuk. Lazım olursa daha sonra başka videolar da yaparız. Zaten felsefe tarihine başlayınca Kant'la, Schopenhauer'le, Sartre'la veya birçok kişiyle alakalı videolar gelecek. Orada burada anlattığım şeyleri bir daha bir hatırlayacağız. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.